Günaydın. Haftanın ikinci gününde ilk haberimiz Seferisardan Ankara'dan Filiz Öke Orman Bakanlığı'na sesleniyor. Seferisar ekmeksiz plajının halka açılmasını talep eden Filiz diyor ki, ''Kamu'ya ait en güzel plaj 7 yıldızlı otel inşaatı için 3 yıldır kapalı. İnsanlar bu plaja girebilmek için kapısına kadar gelip yasak olduğunu söylenerek geri çevriliyor.'' Kıyılar kamuya aitse bu nasıl bir uygulama diye soruyor Filiz kampanyasında. Yalçın Özalın Change.org'da başlattığı kampanyada sırada muhatapları Türkiye Büyük Millet Meclisi Şehircilik Bakanlığı olan kampanya için Bilecik'teyiz. Bilecik'in Göl Pazarı Kasımlar Köyündeki taş ocağının kapatılmasını talep eden Yalçın diyor ki Bilecik'in Göl Pazarı Kasımlar Köyü eski tarihi evleri halen onarım durumunda müstesna bir mimarisi olan 400 yıllık cami binası ile unutulmuş bir doğal güzelliğe sahip. Köyde yaşayan insanlar taş ocağının gece gündüz devam eden gürültüsü ile uyuyamıyor, evlerinde huzur ile yaşayamıyorlar. Köy halkının yeniden huzura kavuşturulması ve köyün doğal güzelliklerinin korunması için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları ve yetkililerinden gereğinin yapılmasını bekliyoruz, diyor Yalçın bu kampanyada. Ve muhatabı Sağlık Bakanlığı olan bir kampanya ile devam ediyoruz. Başlatan Derya Bozkırt, Kızı Damla için başlatmış bu kampanyayı. Talebini Damla kistik fibrozis hastası bu hastalığa çözüm olan ilaç ülkemize gelsin kızımız rahatlasın sözleriyle dile getiriyor Derya. Şöyle devam ediyor. Damla'nın antibiyotik alerjisi var ve kullanılabilen antibiyotiklerin birçoğuna şu anda direnç kazanmış durumda nakil olamıyor. Yurt dışında bu hastalığa çözüm olan ilacın ülkemize gelip kızımızın rahatlamasını istiyoruz. Damla oksijen makinesine bağlı ve sol akciğeri tamamen yara. Bu yara sağda artık ilerlemeye başladı. Nakil olamadığı ve başka çözüm olacak ilacımız da olmadığı için tek umudumuz bu ilaç diyor Derya ve Sağlık Bakanlığı'ndan bu soruna çözüm olmasını bekliyor. Sıradaki haberimiz için şimdi İstanbul'dayız. Sinem Baş kampanyasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ve Sarıyer Belediyesi'ne sesleniyor. Sinem talebine park ormanın talanına izin verme sözleriyle dile getirmiş ve diyor ki ben en güzel konserleri orada dinledim. Çocuğum yeni doğmuştu, orada gezdirdim. Mis gibi orman havası alarak kuş sesleriyle uyumasını izledim. Biz orada eşimle oturup sohbet ettik. Hem iki adım mesafemizde bambaşka bir evren orası. Dünyadan kaçtığımız, yüreğimize dokunduğumuz yer. Siz bizim yüreğimize ulaşamazsınız, oraya dokunmayın. Buna izin vermeyeceğiz. 2008 yılında park ormanı, tabiat parkı statüsü kazandırılmıştır. 2011 yılında Çevre ve Bakanlığı'na tabiat parklarına imara açma yetkisi verilmiştir. 2012 yılında da 1 bölü 5 bin ve 1 bölü binlik planları hazırlanan bakanlıkça park ormana imar izni verilmiştir. Basındaki haberlere göre bu usul sıkça kullanılıyormuş. Önce orman arazileri tabiat parkı statülerine geçiriliyor, akabinde tanıdık firmalara kiralanıyor ve ardından da İmar imkanı yaratılarak büyük rant sağlanıyormuş. 2013 yılında bölgede hayata geçirilmesi planlanan mimari ve peyzaj projeleri hazırlanmıştır. Park, Orman ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nün sınırları içerisinde meskur projeye 1. Bölge Müdürlüğü karşı çıkmıştır. Çok büyük doğal tahribat yaşanacağı için olumsuz rapor sunulmuştur. Yine basında çıkan haberlere göre bu raporları yüzünden 1. Bölge Müdürü Haluk Özler ve Şube Müdürü Umut Cebeci görevden alınmıştır. Bu proje iki bürokratı işinde neden proje olarak basında nitelendirilmiştir? Bu karşı çıkışa rağmen proje Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2014 yılında onaylanmıştır. 2014 yılının Kasım ayında çok amaçlı salon ve otoparkın yapılaşma koşullarının arttırılması amacıyla revizyon plan önerileri sunulmuştur. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Park Orman Tabiat Parkı projesine ruhsat verilmeyeceğini açıklamıştır. Sarıyer Belediyesi tarafından da Yapı Denetim Müdürlüğü Park Orman'a dair herhangi bir proje onaylamadıklarını ve ruhsat vermediklerini belirtmişlerdir diyor Sinem ve Park Orman'ın tabii halinin korunmasını talep ediyor yetkililerden. Kastamonu'dan bir haberle devam ediyoruz. Şimdi de Muhammed Mustafa Erdem, Şen Pazarlılara sesleniyor. Hastane için bir imzada sen at diyen Mustafa şöyle diyor. Bırakın acil müdahale etmeyi, insanlarımız ilaç yazdırmak için bile doktor bulamaz hale geldi. Hali hazırda binası bitmiş olan ilçemizde artık sağlık ocağı değil, hastane istiyoruz. Daha fazla sabır kalmadı. Elimizden her şey alındı. Ne adliyesi kaldı ne memuru. En azından hayatta tutunmak adına doktorumuz olsun, diyor Mustafa Kastamonu Şen Pazar için. Ve günün son haberi Boğaziçi Üniversitesi'nden. Boğaziçi Forumu, turnike değil katılımcı güvenlik istiyoruz talebiyle Boğaziçi Üniversitesi yönetim kuruluna sesleniyor. Forum şöyle diyor. Üniversitemizde son dönemde yaşanmakta olan güvenlik tartışmaları başta öğrenciler olmak üzere üniversite mensuplarını yakından ilgilendirmekte ve tedirgin etmekte. Üniversite mensupları açısından tedirginliği besleyen belirsizliğin ortadan kaldırılması için hem mevcut güvenlik açığının şeffaf bir şekilde tarif edilmesine hem de güvenlik politikalarının katılımcı mekanizmalara sahip olmasına ihtiyaç var. Yaşanan olumsuzlukların sebebi olarak görülen güvenlik açığı, sebepleri ve tüm boyutlarıyla tarif ve tespit edilmeksizin turnike gibi asla kalıcı olmayacak bir çözüm uygulamalarının önerilmesi faydasızdır. Turnike'nin kampüsün komusal değil özel ve bir iktidarca belirlenmiş bir alan olduğunu işaret etmek dışında güvenliğe dair bir katkısı olmadığı da açıktır. Kampüste güvenliğin ancak özgürlüğün kısıtlanmasıyla ve izolasyonla sağlanabileceğine ilişkin çağımızdaki en büyük sorunların sebebi olan anlayış meşru güvenlik talebimizi istismar etmekte korkuyu hakim kılmaktadır. Bu anlayışın reddedilerek güvenlik uygulamalarının öğrencilerin katılımını sağlayacak mekanizmalarla yenilenmesi ve okuldaki güvenlik politikalarının bundan sonra öğrencilerin ve diğer üniversite mensuplarının katılımıyla belirlenmesi acil bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın yönetim tarafından olumlandığı halde belirsiz bir geleceğe bırakılıp geçici ve bilindik çözümlerle yetinilmesi kabul edilemez. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olarak güvenlik ihtiyacımızın güvenlik politikalarının katılımcı bir yöntemle belirlenmesi için kurulacak mekanizmaları içeren, kolaycı bir yöntemle öğrencileri birbirinden ve dışarıdan ayırarak izole edecek değil, politikaların belirlenmesinde herkese söz hakkı sağlayacak eşitsizliğe tabi grupların ve taciz riski altındaki kadınların kendi belirledikleri şekilde katılımcı mekanizmalara dahil olabileceği bir yöntemle karşılanmasını istiyoruz. Bu nedenle mevcut güvenlik sistemine derhal öğrenci katılımını sağlayacak bir yöntemin geliştirilmesini istiyoruz. Üniversite mensuplarının güvenlik açığı konusuna topluca ele alabilecekleri bir toplantının düzenlenmesini ve bu toplantıda tespit edilen sorunların üniversite kamuoyuyla paylaşılmasını ve katılımcı çözüm önerilerinin kolektif olarak geliştirilmesini talep ediyoruz. Kampüsler, bölümler, Yurtlar, kütüphane gibi üniversitenin alanlarında katılımcı güvenlik mekanizmalarının kurulabilmesi için çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Bunun yanı sıra güvenlik sorununa karşı aciliyeti vurgulanarak öne sürülecek turnike ve benzeri ticari özgürlük kısıtlamaya dayalı ve izole edici uygulamaları reddettiğimizi belirtiriz, diyor Boğaziçi Forumu. Katılımcı ve kısıtlayıcı olmayan bir güvenlik politikası için Harekete geçmişler bakalım yönetim bu konudaki talepleri karşılayacak şekilde yeni bir düzenlemeye gidecek mi? Değişim rüzgarları dünyanın her yerinde bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de Change.org'da bir imza kampanyası başlatarak değişim rüzgarlarına bugün katılabilirsiniz. Esen kalın.